405. konu, Zübeyir bin Avvam'ın kahramanlıkları, Zübeyir'in hicretten önce Hazreti Peygamber'i korumak için kılıç çekmesi, Allah yolunda kılıcını ilk çeken zat Zübeyir bin Avvam'dır, o Mekke'de bir öğle vaktinde uyumaktayken, Allah'ın Resulü öldürüldü, diye bağıran birinin sesiyle uyandı, fırladı, kılıcını çekip dışarıya çıktı, sonra yolda Hazreti Peygamber'le karşılaştı, o, ey Zübeyir, böyle yalın kılıç nereye gidiyorsun, diye sordu,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 Onu gören Hazreti Peygamber, nedir bu halin, sana ne oldu, diye sordu. O da, seni yakaladıklarını duydum, dedi. Hazreti Peygamber bu kez, şayet öyle olmuş olsaydı ne yapacaktın, diye sordu. Zübeyir, seni yakalayan kimseyi bulup öldürecektim, cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hem ona ve hem de kılıcına duada bulundu. Zübeyir'e de evine gitmesini emretti. İşte Allah yolunda çekilen ilk kılıç budur.